Merhaba sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz. Ben Ahmet Balat Coşkun, Teknik Masa'da Ömer Şahin ile birlikte e, bu programı sürdüreceğiz. E, konumuz performans olarak fotoğraf, ancak e, konuğumuz, konuğumu biliyorsunuz. E, bize metin olarak fotoğraf konusunda yazıyorsunuz. E, Birlikte sohbet etmiştik Merve unsalla birlikteyiz. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Merve'den e, yine bir miktar bahsedeyim. Kendisi Princeton Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve sanat tarihi okumuştu. E, onun dışında kamusal alandan müdahale konusunda e, çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da yaşıyor. E, Merve geçen programı... Bir özetleyebilir miyiz? Tabii geçen programda aslında biz de ilk defa bir şey denedik ee, ve bir fotoğrafı görmeden radyo programında anlatarak ve de aslında izleyiciler de tabii ki dinleyiciler de fotoğrafı izleyebileceklerinin de bilinciyle... ...kendimiz nasıl tarif edebiliriz bu fotoğrafı ve aslında iki kişi aynı fotoğrafa bakarak nasıl farklı çıkarımlarımız olabilir gibi bir şey yaptık. Birazcık teatrelleştirdik aslında fotoğrafı. Bu sefer de aslında yine benzer bir yöntem izleyerek performans olan ve anlatımı ile tecrübesi tabii ki çok farklı olacak şeyleri... Metinleştirmeye çalışacağız. Hı hı. Geçen e, programda biz Francesca Woodman hı hı. konuşmuştuk. Evet, ee, otoportre çalışan bir kadın fotoğrafçı hı. ve boş mekanlarda çalışıyordu. Bu yüzden de aslında hani o tekrar eden öğeler ve kadının bedenine, kendi bedenine nasıl ile ilgili ipuçlarını bile zaradık. E, biyografisi üzerine düşünmekten çok aslında fotoğrafta tam olarak ne görüyoruz ve... Woodman'ın uğruyla ilgili, fotoğrafla ilgili bize ne söylüyor gibi şeyler üzerine konuştuk. Bir tabii kanıt meselesi de var fotoğrafla hı hı. ilişkili olarak. Bugün de belki biraz daha devam edeceğimiz bir konu bu. Peki. Merve Ünsal birlikte olmaya devam ediyoruz. Daha başka programlarda da birlikte olacağımızla ilişkin projelerimizin görüşmeleri devam ediyor. Şimdiden Merve'yi aklınızda tutun. E, Merve bugün e, metodolojiden biraz bahseder misin? Burada bir tür e, neyi, hangi püschlerini konuşacağız? E, sapıklık sapkınlık. Evet yani ve o kelimeler üzerine Hı. ben e, kendimde tabii ki sanatçılığın sapkınlıkla ve sapıklıkla olan Hı. ilişkisi ve tabii ki imge üreticisi olan kişilerin yani fotoğrafla çalışan kişilerin her zaman voyeurizmle de bir ilişkisi olması ve bunu kabul etsek de etmesek de aslında yani evet. böyle çevirebiliriz. Evet. Evet, evet yani bir başkasını voyeurizm, başkası... voyeurizm evet ve başkasını izleme izlememe kaydetme kaydetmeme kaydetme. yani bu tabii ki Hitchcock filmlerindeki hani arka Hı. pencereden izlenme günümüzdeki e, gözetim e, psikolojisine kadar bir sürü yere vardırılabilir? Bu bağlamda da ben iki hani hem kadın hem erkek sanatçıların nasıl yani çok aynı işi aslında iki farklı sanatçı iki farklı tarihte yapmış ve ortak paydaları ne olabilir ve yaklaşımlarındaki fark ne olabilir diye düşünmek istiyorum. Ve tabii ki iki işi de e, sadece fotoğrafları üzerinden tecrübe edebildiğimiz için tabii ki fotoğrafla da yine bir ilişkisi var ve görsel objeyle. Ee, ...başlayalım mı? Tabii başlayalım. Ee... İlk olarak belki de çoğumuzun e, galeride galerinin yerinin altına kendini saklayarak mastürbasyon yaptığı işiyle tanıdığımız Vito Conchi'den ve yakın zamanda vefat ettiği için de aslında bu önemli bir hani belki selam verme hı hı. Vito, Vito Conchi'nin takip etme işi. Bu 1969 senesinde gerçekleştirdiği bir iş ve e, fotoğraflarda gördüğümüz Vito Conchi e, sokaktaki insanları takip ediyor. Kendine bir hedef seçiyor ve onu takip ediyor. O insan özel alana girene kadar ki tabii ki bu özel alan nedir meselesini de gündeme hı hı. getiriyor. Yani yani bir alışveriş merkezi mi, bir araba mı yoksa bir binanın avlusu mu ya da yani özel me mekan ne demek bence Galataport projesi olduğu sıralarda da özellikle düşündüğümüz bir konu. <gülüyor> Kimler, ki, neresi, ne zaman, kimin için ne kadar e açık diye e ve o zaman e takip etmeyi bırakıyor. Nasıl analojik bir bağlantısı var? Galata Port çünkü e çok içice mekanların olduğu yer anlamında mı? E yani kamusal alan ve kamu için bir şeylerin Hı -hı. yapıldığı ama ne kadar kimin ona aksesi olacağı evet. mesela özel olduğu için hani Hı -hı. E, yani özel durmadan bir özel belki fazla e, yaratıcı bir bağlantı kurdum orada ama ben hep bu promenadları özellikle inşa ederken aklımda olan bir şey hani bu promenad zaten var olan mekanlardan nasıl e, mütenallaştırma üzerinden değiştiriliyor Hı -hı. diye. Vito 1969 Çalışmış bunları değil mi? Evet. ve bu, mı çalışmış? E, New York'ta. New York'ta çalışmış. E, ve burada yaptığı önemli olan şey hani bu birisi o özel bir alana girdikten sonra durup hani o mekanı o insanı takip ederek girmeden başka bir insana aslında kısacası amiyane tabiriyle kafayı takıp oradan devam etmesi. Yani aslında hmm. bu bir dakika da sürebilir. Üç saat de sürebilecek bir performans. Peki burada teknik açıdan bakıldığında sanki böyle bir ekip ve ekipman gerektiren. Onlardan da biraz bahseder mi sanki? Çünkü karede şeyi görüyoruz, Vito'yu. Vito'nun kendisi de gözüküyor evet. ve iki kişi de arkadan da gözüküyor. Bildiğim kadarıyla sadece bir fotoğrafçıyla bu performans gerçekleştiriyor. Hmm. Bu neden önemli? Video olarak kaydedilmiyor. Yani bu hareketli ve zamanı olan bir görsel akış değil. iki boyutlu fotoğraflar olarak belgeleniyor ve aslında da bu benim size verdiğim bilgi ya da altındaki künyesi olmasa da Sadece iki adamın arkadan sokakta yürürkenki fotoğrafları. Yani... Ama bunu çeken ekibe dahil biri. Evet yani Vito'nun arkadaşı çekiyor. Ama normalde fotoğraf çekilince insanların hareket etmemesi söylenir ya. Hı hı. Sonuçta burada yine bir teknik gere, Yani makinede bir şey gerekmiyor mu ha. özellik? Çünkü... Ya flu çıkmamış, sonra hangi e, kesitin e, Hı -hı. seçileceği gibi sorunlar var gibi, önemli, önemli konular var gibi. Yani hareketli fotoğraf bu şey anlamında yani bu büyük ihtimalle bildiğim ve de tahmin ettiğim kadarıyla hani e, inanılmaz iyi kalitede değil bu fotoğraflar büyük ihtimalle. Tabii Hı -hı. ki bir tripodla çalışılmadığı için ve aslında buradaki fotoğrafların asıl amacı böyle çok keskin ve müthiş bir imaj elde etmek yerine hareket edilen ve Hı -hı. durumu belgelemek ve Hı -hı. burada da aslında Altını çizmek istediğim kelimelerden biri de bugün için belki bu durum Hı -hı. meselesi Yani burada bir e, olan durumu kaydetme hali var Ve de aslında yapılan sanatsal tırnak içinde şeyin kendisi durumun kendisi durum. Yani Hı -hı. E, baktığımız kare değil Peki e, bu takip edilen e, hiçbir aşamada in informa edilmiyor değil mi? Yani, Hayır Bu durumdasın falan Hı -hı. sen çekiliyorsun Nasıl seçiliyor? Ee... Mesela şeyin bir metodolojik şeyi var mı? Bize bilgi veriyor mu? Ben bu fotoğrafları şu tip adamları işte elinde ne bileyim çant çanta mı? Solayında galiba hı hı. şey Poşet var. Poşeti olan. Poşeti olan hı hı. birini takip edeceğim. Falan. Öyle bir şey yönerge de yok. Yönerge yok. E, bence bu fotoğrafı benim de özellikle seçmem nedenlerinden bir iki erkek. Hani bir erkeğin bir kadını takip etmesiyle çünkü bir erkeği e, takip etmesi arasında farklı dinamikler var. Bir o konuda kendisi de imtina etmiş olabilir aslında bir kadını takip etme konusunda. Benim gördüğüm görsellerin hepsinde erkek vardı. Tersi de olabilir çünkü ama eğer haz anlayabilecek bir bir şey ise sonuçta hani libidinal bir temas gerekiyorsa bunda. Ee, ne bileyim hem cins de olabilir. Hı -hı. Ee, ne bileyim erkek erkeğe takipte olabilir. Yani. Tabi yani bir şekilde ama hani daha alışkın olduğumuz bir kadının sokakta takip edilmesi ne burada çok merkezde görmüyoruz. Kadınları Hı -hı. belki takip etmiş olabilir benim görmediğim görsellerinde bu işin. Ama bizim hani bu görselde iki hemen hemen yakın yaşlarda hani çok evet. büyük bir yaş farkı da yok. İki tane aynı yaşlalı birbirini takip etmesi bu tabii ki. Şu sorular da var. Hani bu takip edilen kişiler farkında değiller diye de informe edilmediler. Ama farkına vardıklarında mı acaba özel mekana giriyorlardı? Hı hı. Ya da hani çünkü o süreç içerisinde aslında tabii bütün bizim bilemeyeceğimiz fotoğraflar üzerinden Vito'nun bir tecrübesi ve o insanla bir ilişki kuruyor. Onu izlemekten gelen. Hı hı. Ve o yüzden de aslında bu performansı belki tecrübe eden tek kişi de Vito'nun kendisi. Evet. Çünkü hiç kimse bilmemiş olabilir. Bildiklerinde daha beni garip bir adam takip ediyor. Ben bir işte dükkana giriyorum diye. Durmuş olabilir. Hmm. Onun için aslında bu sadece Vito için yaratılmış bir tecrübe. Yani hmm. Vito'nun kendisi için yarattığı bir tecrübe. Evet. Aslında başka şeyler de. Mesela bunu buna maruz kalsam benim hemen bunu fark etsem böyle bir durumda olduğumu işte birisinin beni fotoğrafladığını e, ne bileyim polis de aklına gelirsin. Hmm. Yani yani bir kriminal bir şeyin parçası olarak hani sen şey itirazında da bulunabilir. Gerçi bu yaşadığın toplumun o zaman belki de hassasiyetlerine de bağlı bir şey. Ben de tam onu diyecektim. Öyle. Bizim birazcık bence <gülüyor> <gülüyor> e, polis tarafından takip edilme bence ilk akla gelecek şey değil. Yani bir hırsızlık yani şu anda belki bizim aklımıza gelen bir Düzen... şey ama hırsızlık, taciz ya da hmm. e, başka mahalle baskısı. Yani onlar daha aslında öncelikli ve daha evrensel şeyler. Bu. Devlet hani... beni takip ediyor. Ciddi güzel bir. Paranoyit temad temadır evet, ya. Evet, MIT evet. beni takip ediyor. CIA beni takip ediyor. Hani... Çünkü o kadar önemliyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bize, bize Bizim belki de bulunduğumuz şey iklimi öyle. Peki ben senin şeyini bozmayayım da devam edelim. Yoo, bununla Hı. ilgili bence bu sapkınlık konusunda da sizin görüşleriniz... Aslında ben birkaç ipucu merak ettim. Hani şimdi Hı. biriktireyim dedim ama... Şimdi... E Şeyi yanlış anlamadı değil mi? Yani arkada duran gene Vito. Vito'nun arkasında da bir takip edilen var. Hı -hı. Vito şeye daha yakın. yani. Derini, üç kişiler. Üç evet. kişiler. Ee, burada tabii böyle hani eli eliyle bir, bir, bir miktar şey gözüküyor. Ne denir? Ee, böyle bir vis göz şeyi var böyle. Bulaşıcı gibi görünüyor. Çünkü eli Hı -hı. önde. Hani Hı -hı. hiç takip edenin bir hafiye değil daha böyle şey davranıyor hı hı. Hmm, böyle bulaşıcı bir şey var hı hı. gibi Mesela bu bu sedaktif nedenir ona hmm, bize bugün hep İngilizce konuşuyoruztan şey baştan, baştan çıkarıcı bir kışkırtıcı şeyi hı hı. de var ee, bu, Bunlar mesela kurgu gerektirmek sizin oluyorsa Aslında hı hı. bu tabii ki bu cinsel Çünkü e, şeyi harekete geçiren e, gizemin kendisi ...senin bir tür biliniyor olma ihtimali de hani çok önemli bir şey yani hı hı. farkında olunsun istenebilecek bir şey. Bun, bunlar senin mesela o, biz ikimiz için ortak dikkat çekilen şey, özellikler mi? Biraz şey yani hiç mesela bütün bunlar belki de bu çalışmanın konusunda bir tür takip ettiğini... ...daha sonra bu fotoğrafları izleyenlerin bilsin diyeyim. Mesela bu 50 şey düzeyinde bir... ...kol sallama gibi değil sanki böyle... ...bir ileriye şey yapmış. Yani ben şeyi tabii hep düşünüyordum... ...Vito Conchi'yi ben çünkü gerçek hayatta da... Hı. ...konuşmalarını dinleme fırsatım olduğu... ...hayattayken yani gerçekten... ...çok e, varlığını hissettiren... ...bir adam. Bence hem hissettirmeye çalışıyor hem de hissettiren bir insan. Yani bir şekilde hani bazı insanlar bir odaya girdiğinde hissedilir ya. Bence öyle bir şey var ve zaten kılık kıyafeti ya da tavrında da böyle bir hani evet. sokakta gehrehen gibi insan olmama durumu kesinlikle var. Ha yakalanma isteği var mı diye sorarsanız belki var. Ve yani zaten böyle şeylerde yakalanma isteği de bence bunun bir parçası ya da yakalansam ne olur? Ben bunu not düşerdim yani bir klinisyen olarak. Yani çünkü bunlar <gülüyor> çok belli olsun diye yapılan şeyler Tabii. ve e, hani hakikaten de o ne bileyim bir sürü şeyle buradan hani sizin de o kişisel gözlerimin onu gösteriyor. Peki benim ben... şimdilik söyleyeceklerimle başka ipuçları açıkçası hemen çok erken gibi olurdu. Yani Şeyi düşünmek lazım bir de bu hani gör ya da ben düşünüyorum bunun üzerine hani fotoğrafladığınız baktığınız şeyle aslında yani Vito'nun baktığı şeyle bizim baktığımız şey hiçbir zaman aynı şey tam olarak olamıyor. Çünkü bizim karemizde Vito'nun kendisi de var ve aslında demin de dediğim gibi zaman unsurunu şu anda yaşayamadığımız için aslında biz bunu şey yapamıyoruz tam olarak algılayamıyoruz ne yaptığını hı hı. bir taraftan da bu hem yakalanma üzerinden hem de e, neden bir insan... Bu başka birisini takip eder şeyini de aslında düşünmek gerekiyor. Yani sokağa aslında bir taraftan da psikogeografi boyutundan hı hı. bakarsanız hani sokakta e, amaçsızca yürümek yerine birilerinin arkasına takılmak aslında şehri de bir hani e, gezme yöntemi olarak da düşünülebilir. Yani herhangi bir yere gitmek yerine hı hı. ya da ne bileyim yuvarlaklar çizerek dolaşmak yerine aslında bu bir de şehri haritalandırma yöntemi bir taraftan evet, da. Daha böyle hani kişisel şeyiyle incelendiğinde hani burada kişisel olan alışverişin ne olduğunu hani düşünürsek biraz yani normalde bir başkasını gözetleyerek mastürbasyon yapanın obje nesne ilişkisinde bir tür kendini de değiş tokuş etmiş gibi görünüyoruz. Şimdi mesela ona bakarak bizim bir tür haz üret, üretmemizde sağlıyor. Çünkü mesela bütün bunlar hani mesela arkadan çekilmiş bunlar. Hı hı. Ee, takip etmeyi yandan da çekebilirsin, hı hı. önden de çekebilirsin. Ee, haz alınması gereken biri olarak da kendini fotoğrafa yerleştirmiş hı hı. gibi bir değiş tokuş normaldi. Mesela e, hastalık düzeyinde, patolojik düzeyinde Boyer'ler şey işte böyle üstüne çıplaktır. Üstüne uzun bir pardösü giyiyor. Kadın görünce açıyor hı hı. ve çıplak olduğunu gösteriyor. Diyelim ki bu ya da ne bileyim başkalarının kendisini göreceği yerde perdeleri açık, işte hı hı. şey yapmak vesaire gibi. Burada tabii kendisi şey gibi de. Yani bunun bir tür kendini de sergilemeye çalışmış. Hı hı. Yani bunu belki hani yürüyüşünde de bulabilir miyiz tam bilmiyorum ama Birkaç fotoğrafta takip ettim. Burada bir değiş tokuş var gibi. Çünkü ilk anlattığın şey, Vito. masturbasyon, bir yere gizleniyor ve masturbasyon yapıyor. Burada bunun tersi gibi bu. Evet aslında ben de onun üzerine düşünüyorum O hmm. ilk bahsettiğim kısaca Performansa tekrar geri dönmek gerekirse Bu hani çok bilinen hmm. ve de aslında Sanatın tanımıyla birazcık uğraştığı için de Hani galerinin e, Galeride yerin altına saklanıp giren Statmıyor. insanların ne? Ayak sesleri ve de işte Ne bileyim konuşmaları Hareketlerini duyduğu kadarıyla Oraya projekte ettiği fantazileriyle e, Mastürbasyon yapması Ses olarak e, galerin içinde yankılanıyor Yankılan. Yani ama tabii ki burada Günün sekiz saati yerin altındaki Kendini bu konumda tutması ve de bunun performatif boyutu. Hani kendi bedensel performansı. Ama zaman zaman ve mekan değiş tokuşumu yap, yapmış burada. Şimdi mesela biz bunun ayak seslerini bir metin okumasında görüyoruz. Evet, evet Normalde yani. O... onun başkalarına yaptığını bu bizden de şunu talep ediyoruz. Siz de benim hani bu fotoğrafa bakarsak benim ayak seslerimi, işte belki vücut hatlarını. Hı hı. Çünkü mesela diğeri üstünde sadece gömlek varken o neredeyse biraz daha gim. gördüm. Bir de davet etme de var. Bence bu evet. çok basit bir jest olduğu için evet. aslında bu performans o hani tekrarlanabilen performanslardan biri bir taraftan da. Bunu şu anda sizin ya da benim Çıkıp sokakta yapmamız için hiçbir neden yok. Aslında bir hani ufak bir çerçeve çizerek hani birazcık da bu. Evet yani bir de hmm. şeye davet var. Hani hmm. e, bu harekete davet var. Ve o tabii ki ne bileyim o mastürbasyon işindeki galerideki işi çok hani daha ekstrem demeyeceğim. Ama çok daha hani spesifik bir durum, spesifik bir şey hmm. yaratılıyor. Burada daha böyle bir hani hep herkesin yapabileceği hmm. bir ufak takip şeyi. E, ve aslında bu de, tabii ki de denilebilir belli koşullarda. E, i̇lk müzik aramızı verelim mi? Evet. E, o zaman sen biraz e, sun. Tabii. Keith Jarrett'ten Konya. 149 Açık Radyodayız. Anlatıdaki hakikat programında konum Merve Ünsal bize performans olarak fotoğraf e, konusunda e, anlatı yapıyor. E, nerede kalmıştık Merve? E, Vito Aconci'nin takip işinden bahsettik. Hı hı. 69 senesinde kısaca hatırlatma yapmak gerekirse sokakta e, özel bir alana girene kadar insanları takip ederek bu takip meselesini yani kendi takibini kaydettiği fotoğraflardan ve durumdan bahsettik. Şimdi kim kim var? E, şimdi 10 sene e, atlıyoruz. Sofikal e, Fransız bir kadın sanatçı 79 senesinden Sweet Venisienne adlı işinden bahsedeceğim. E, i̇sterseniz ben Kısaca e, ilk önce bir bahsedeyim Baktığımız şey nedir diye 6 e, tane fotoğraf var Fotoğrafların hepsinde ve bence bu deminki fotoğrafla karşılaştırmalı okumakta faydalı olacaktır daha belki iyi kurgulanmış daha çekici fotoğraflar bunlar daha az performans görseline benziyor daha çok Hı -hı. hani kurgulanmış fotoğraflar gibi aynı adam olduğunu fotoğraflardaki kıyafet ve duruşa baktığımızda anladığımız bir adamın sokaktaki fotoğrafları Hı -hı. bir tanesinde bir dükkanın önünde duruyor bir tanesinde bir avludan geçiyor sanırım ee, beş tanesinde altı taneden hareket halinde adım attığını ya da atmak üzere olduğunu görebiliyoruz bir tanesinde duruyor ee, ve evet yani görsel olarak gördüğümüz şey bu Evet yani bir, bir hikaye e, neredeyse hani oluşturulabilecek e, oluşturulabilir gibi görünüyor sanki işten çıkmış Hani siyah beyaz değil mi bu? Hı hı. bu evet siyah beyaz Eğer öyle kabul etsek bile gene de buradan mesela bir akşamüstü olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet kesinlikle ışıktan öyle bir his var. Hı hı. Sonbahar mevsimi olduğunu söyleyebiliriz kıyafetlerinden hı hı. dolayı. Acelesi ee, olmadığını söyleyebiliriz. Vitrinlere bakıyor. işte Belki işlerini de yapıyor gibi. Belki e. bir Avrupalı'ya göre bütün... ...yani bütün zaten... ...ritim bu bile olabilir... ...bir işe giderken bile böyle bir ritim olabilir... Hı hı. ...biz koşturma halinde gittiğimiz için... <gülüyor> ...sanki işten çıkmış... ...bir hafta sonu gibi görünüyor ya da ne bileyim... Ya yani iş çalışmadığını... ...söyletiyor bana. Yani burada tabii belki dikkat çekilebilecek... ...bir şey yine fotoğrafların... ...hemen hemen hepsinde yani mesafe hani birebir hmm. zoom lens kullanılmadığını farz edersek hani Yakan en az bir e, bence uzak yani nispeten uzak hani bu insan farkında olmadan çekilebilecek fotoğraflar bunlar yani neden arada böyle bir, bir şey istensin yani e, daha spontan bir şey yakalamak için mi ee, bence burada önemli olan şey hani o takip etmenin belli bir yakınlıkta takip etmek olması hani o, Çünkü estetik olarak da bu hani paparazzi estetiği bu hani çok uzakta Hı -hı. olmanıza rağmen size çok yakınmış gibi göstermek Bu daha Hı -hı. ünlü insanlarla olan ilişki kurmamızda belki önemli bir şey Hı -hı. Burada daha hani aynı seviyede mesela yukarıdan ya da aşağıdan değil ee, ve de bu başka bir yürüyen ve başka bir bu, bu insanı takip eden biri tarafından çekildiği belli fotoğrafların. Hı. Ve bu demek ki bir şekilde aslında belki bu fotoğraflar çekildikten sonra ya da önce konuşmuş olabilirler. Aralarında hı. bir ilişki kurulmuş olabilir. Yani orada bir aslında o hikayeyi ve tabii ki bir şekilde e, bu kişi güzel bir ışıkta diyeceğim. Gösterildiği için de belki bir romantik çağrışımı da olan bir orada bir hikayeyi çağırıyor zaten hı. bu. Hı hı. Evet evet. Yani bu takibin hani sanki bir romantik boyutu yani hani Vito Aconcilik'in de belki birazcık daha bir görsel olarak ve Vito'nun kendi varlığından da dolayı olabilir bu. Daha evet. bir sapkınlık boyutu varken burada daha bir belki ama bu daha da sapkın çünkü hep aynı kişiye bakıyor. Evet Sofikoğlu için biz şey diyemeyiz değil mi? Mesela burada daha böyle sapkınlık ıı, ipuçları aramamız gerekiyor. Daha senin dediğin gibi daha böyle romantik, daha kişisel. Bizim... psikolojik Ama işte mesela neden tek bir kişiye odaklandığı zaman takıntı onu öyle düşünüyoruz hı. da kendimize sormamız lazım. <gülüyor> evet ama gene bir olay örgüsü bütünlüğü için bir şey olması lazım. Peki neden ee, bu sunumu yaparken altı fotoğraf hı hı. yan yana? Ya, e, bunun ben görsel kaygılarla olduğunu düşünüyorum ve Hı -hı. altı aslında hani iki olsa o hareketi Olmaz. sağlamıyor. Altı olduğunda bir şekilde hem hani bir şey hareket var. ve farklı mekanlar ve bence bir tanesinde hareket etmiyor olması da belki Hı -hı. de takibin bittiği noktayı Hı -hı. E, gösteriyor. Anlatıyor. Evet. Yani buradaki bence en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki bir erkeğe bakıyoruz yine. Aynı erkeğe bakıyoruz Hı -hı. altı fotoğraf boyunca. Ve hani bir kadının bu bir erkeği takip ederek ve onunla bu durumu performa ederek aslında bir rol değişimi, cinsiyet rol değişimi oluyor mu olmuyor mu? Hı -hı. Bu çok basit bir şey, şey. O kadar bence dönüştürücü bir şey yok. Hani sırf Hı -hı. böyle bir adamı sokakta takip ederek, onun fotoğraflarını çekerek hani Hı -hı. cinsiyet rolü değiştirir denilemez. Ama... Bir taraftan da hani kadın bedenine bakılma biçimleri üzerine düşünülürse de... ...bir hmm. hani de altına o yerde bir tarafı var. Ama Tabii. hani ne kadar kuvvetli ne kadar değil tartışabiliriz. Ama ak akılda tutması lazım. Evet. Güzel bir arada. Sizin peki bunu izlerken ki bu fotoğraflardaki... ...yani çeken kişi hakkında ne düşündünüz? Ee, yani bunun senin söylediklerine katıl katılırım saydan Yani bir romantik e kurgu var. Yani en azından e hani... Senin de e, muhtemelen izleme şeklin çekenin aslında nasıl bir kurguya sahip olduğu değil mi? O, hı hı. onu biraz da hani merak ederek e, soruyorsun. E, bir bir tür yani bir, bir bir fotoğraf hariç diğeri böyle bir kapalı alanda sanki çekilmiş hani şey var her bir çok kapalı alan göstermiyor olsa bile hani o tekil durumunun çok öne çıkarıyor muhtemelen. Ee, bunu çekenin bir tür şey teması var gibi yani böyle bir ee, hani bir özel temas. Bir senin dediğin gibi daha önceden konuşmuş ya da işte onun ne bileyim hani böyle en hikaye yapacağım kurgu şey olurdu. Neredeyse ayrılalı işte 3 ay olmuş. 3 ay sonra onu, onu çok merak ediyor. Hı hı. Gidip ona direkt şimdi nasılsın benden ayrıldıktan sonra sorusunu bu kurguyla hani işte hmm. benden ayrı işte tek başına işte hatta adam şeyde görünüyor burada bir, bir erkek var böyle kendini oyalamaya çalışıyormuş gibi böyle hani biraz can sıkıntısını gidermeye... çünkü çok şey bir yerlerde değil değil mi böyle çok kritik bir şey bir, bir kitabı arıyormuş hmm. bir bir hani bu, çok ya da yemek bir, bir yiyormuş yemek yiyormuş falan evet. gibi değil evet sanki merak ediyor ben benden sonra ne yapıyor şimdi hmm. ...benden sonra üzüntüsünü merak ediyor... ...işte hayatında biri var mı... İşte Hı -hı. ...kendini neyle meşgul ediyor... ...meşgul Hı -hı. ettiği şeylerde... gene benim... ...melankolik dokunuşlarım var mı... Hı -hı. ...gibi... ...biraz buraya, böyle şeyler... ...benim aklıma geldi. Bir de takip etme ile aslında... ...fotoğraf arasındaki ilişkiyi de bence... ...bu iki iş üzerinden düşünebiliriz. Yani hani fotoğrafla... ...yani fotoğraf bir takip etmenin... ...aslında... Ee, görselleştirilmiş hali Yani takip ettiğiniz şey bir durumda olabilir Sokaktaki bir şey de olabilir Haber fotoğrafçılığı hepsi bir takip ciddi bir kısmı Ve takibinde de aslında özünde bu basit bir merak mı var Hani insanların peşine düşme Ben kurguyu çok önemli buluyorum burada Yani bütün bu fotoğrafların kendisi Hiç çekmemiş olsa da eğer sayeden e, hani altı ay önce ayrıldığı birinin ne yaptığını merak ediyorsa bu fotoğraflar şeklinde zaten merak ederdi. Hı hı. Şimdi bensiz işte mesela bir, bir vitrin mi seyrediyor tam anlamıyorum hı hı, orayı. Evet. O, o vitrine yani böyle hükmederek bakmadığını söyleyebiliriz. Biraz yan durmuş. Yani e, bunu şey diye yorumlardım. Ya bir vitrin seyretse bile or, or, oraya dalgın bakıyordur kafasının bir köşesinde ben varım. Dolayısıyla aslında kurgu bize neyi çekeceğimizi de zaten söylüyor. Hı hı. Yani hiç bunları bu iş, bu işlemi, bu fiil, bu eylemi yapmasak da zihnimiz zaten ben yokken o ne yapıyorla ilgili şeyi de aslında detaylanmadan bir fotoğraf olarak da zaten daha daha sonra üzerinde işçilik yapıyoruz. Hı hı. Fotoğraf aslında bu işçiliği Hmm, gerisin geriye aslında bir tür saklama, arşivleme konusunda bence çok olanaklı görünüyor. Şimdi mesela benim elimde bir roman yazıyor olsam. Hı hı. Romanla ilgili benim taslağım her defasında flulaşarak ilerleyen bir şey. Ama onun fotoğrafı olsa belki ama öyle bir fotoğraf olmalı ki tüm detaylara ilişkin ipuçunu hani içinde barındırırsın isterdim. Ama şey öyle çalışıyor bence. Yani mesela kurguda bir fotoğraf aracılığıyla çalışan bir şey olabilir. Yani ben bu, bunu, bunu söylerdim hiç altı ay sonra ayrıldığında hiç bunları çekmeden de altı ayımı böyle geçirirdim yani. Siz roman deyince benim aklıma gelen tabi Masumiyet Müzesi'ndeki hmm, mesela notlar evet notlar bir de bir taraftan da ama sigara izmeritleri. Ve hmm. de bir ilişki ve bir insanın varlığını mesela sigara izmeritlerini hmm. toplayarak takip. kaydetmek ve takip etmekle kendisini takip ederek ya da belgeleyerek hmm. diyeceğim. Yani orada da bir aslında romantizm ya da ilişkilenme ya da ilişki kurma biçimiyle ilgili de sanki bir şey var. Yani hmm. hiçbir şekilde tabii ki bu insanlar bu sanatçılar üzerinden bir şey biz farz edemeyiz ya da düşün emeyiz ama hani bize neden izlediğimizle ya da izlediğimize neden bunları yakında düşündüğümüzle ilgili bir ipucu veriyor olabilir. Kesinlikle belki. zaten mesela bu Sofoklu çok özel kılan bir, bir fotoğraf. Mesela daha trajedik bir sahne aklıma getirebilirdim. Hı -hı. Yani işte benden ayrılmış başka kadınlarla hani git, onu onu gider daha bariz çeker. Mesela uzaktan çekmezdim, direkt yakından çekerdim. Öyle Hı -hı. Bir. çünkü öfke uyandıran bir şey. Hı -hı. Beni çabuk unutmuş olsa işte kadınla daha açık halini, işte daha üstlenebileyim, onu ahlaken eleştirebileceğim biçimde hı hı. fotoğraflamaya çalışırdım. Hı hı. Bu yine de bir teması devam ettiriyor yani hani onu koruyor hani mesela özenli davranmış bu adamı aslında romantize ediyor. Hı hı şey edebilirdi yani afiş edebilirdi yani tabii, o romantizm içinde aslında yani arada bir, bir mesafe olması gerekiyor Doğru. yani çok yakından görmemek gerekiyor yani o bakılan objeyle kendimiz arasındaki mesafe ile ilgili de bir şey söylüyor yani romantizm bu mesafeden aslında kurguladığımız bir şey evet yani bunu, bunu tam olarak hani böyle bütün yakınıyla bir mercek altına almak hani desek hani mikroskobun altına aldığında karşılaşacağımız şey belli yani o da ölümün Hı -hı. kendisi olurdu yani ...bundan daha sadece bir şeye ulaşmazdı. Bittiğini anlardık yani burada ölümle kastettiğim... ...bu ilişkinin ne kadar bittiğini... ...anlamak istiyorsak... ...tüm o mesafeleri... ...yani mesafenin olmadığı bir... E, ...formülasyonla şey yapardık. İşte bu tamam benim için diyeceğimiz şey. Hı hı. Ee, biz e, ikinci müzik aramızı da verebiliriz. Evet, e, Polonyalı bir caz grubu olan... ...Nuvuvudan adını söyleyemediğim bir parça. <gülüyor> Thank mm -hmm. you. był dziecięcy mi tał wszystko przed sobą do ciebie mógłbym tylko śnić tylko śnić a tam gdziebym miał niewiele rad i niewielki dość by jeho przewidzieć że kiedyś będę z tobą Jakiś sprawił tu. motę zawróciłem ci w głowie chwali mi się jednakże przez całe lata zatrzymałem cię wy zabrać dziś na koniec ci oddam jakiś prąd İzlediğiniz için 4.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programı devam ediyor. Konuğum Merve Ümsal. Fotoğraf konuşmaya devam ediyoruz. Merve, ee, şimdi önümde epeyce yani sayısı daha fazla olan kareler var doğru mu gördüm? Evet, Sofikal'den devam Hı. ediyoruz. Hı. E, bu iki sene sonra demin bahsettiğimiz işinde e, kendisi bir adamı takip edip fotoğraflıyordu. Bu gölge işinde de 1981'den e, annesinden rica ediyor ve kendisini takip ettiriyor bir dedektif tarafından. Annesinin aracı olduğu bir şekilde dünyada var olduğunu kanıtlamak için e, belli bir süre takip edilmek ve fotoğraflanmak istiyor. Yani kendi hayatını, normal gündelik hayatını olduğu gibi yaşamaya devam ederken bir taraftan da aslında biliyor tabii ki bir tarafından takip edildiğini e, ama bir nasıl hani bir e, dedektif nasıl bir araştırma yaparsa o araştırmanın süjesi olarak kendisini konumlandırıyor ve daha sonra da gördüğümüz fotoğraflarda bu araştırmanın sonucu. Tabii ki dedektifin ...bakma biçimi çok daha farklı... ...demin baktığımız fotoğraflardan... ...romantizmden bence oldukça yoksun... ...çok daha bir hani sapkınlık denilen... ...şeyden bahsedeceksek bu fotoğraflarda... ...çok daha bence gözüküyor. Öyle mi? Peki şeyim... Bir, biraz anlamak için soracağım... ...annesine e, böyle bir çalışma yapacağını... ...söylüyor, sana çalışması olacağını... ...peki bu detayları... ...çeken dedektif de... E, ...biliyor mu? Yani... Güzel bir soru. Onunla ilgili de bir şey okumadım doğrusunu söylemek gerekirse. E, herhalde anne kız ilişkisi olduğunu bildiğini tahmin ediyorum. E, ama sanat projesi için çekilip şey. Yani bir de şöyle de bir şey var aslında. Siz İster miydin peki sen fotoğrafçı olarak? Ee, yani aynı metodu kullansan. Anne işte ben böyle bir çalışma yapacağım. Sen bunu bil ama şeye söyleme mi derdin? E, evet. Ben söylememesini isterdim. Yani çünkü sadece de... Çünkü yani, dedektifin gözüyle... Dedektifin gözüyle bir de zaten orada bir araçsallaştırma var. Yani bir dedektiften fotoğrafları aldığınızda o fotoğraflar size ait oluyor ya hani bir foto aslında dedektifin hmm. garip bir şekilde onun üzerine tam da hakkı olmuyor. Çünkü sizin için gerçekleştirdiği hmm. bir çalışmanın ürünü. Onun için aslında tam muhteşem bir sipariş fotoğraf örneği. Yani e, ve de hakikaten o dedektif Sofi Kalin varlığını e, ve şehirdeki günlük hayatındaki halini tasdiklemiş oluyor. Onun için ve o tasdiklemenin de Bence ya bu işi ben oldukça kuvvetli buluyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, hani bir sanatçı olarak, bir kadın olarak varlığını tasdikleme ihtiyacı da bence çok manidar bir ihtiyaç. Yani o fotoğraflarda evet bir hüzünlü bir tarafı var. Evet. Ama mesela sonuçta bu bunu çeken adamın kafasındaki metin şey, hani. ...suç arayacak. ya yani nedeni buna... Evet ya da bu ne adi... yaptığını merak ediyor. Yani bu şey de olabilir. Bence bazen çok basit nedenlerden dolayı da başkaları takip ediliyor. Mesela çok hmm. parayı harcayıp harcamadığını merak ediyorum. Ya da nerelere gittiğini merak ediyorum. Hmm. Ya da... Uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu... Evet yani hmm. öyle şeyli kriminal belki daha şeyler de olabilir ama bir taraftan da e, basit bir annesel içgüdü olarak da okunmuş ya da düşünülmüş olabilir. Ya da tamamen suç ortağı olup dedektif de biliyor olabilir. Ama dedektif bilseydi fotoğraflar bence bu kadar dedektif fotoğrafına benzerse çünkü o zaman başka bir içgüdüyle... Sofukol e... istediğini yapmış aslında. Evet, evet. Kendisini peki e, insan hani... Burada sonuçta... Hmm, biz psikiyatristlere şey derler... Sizinle muhabbet etmek çok zor falan. Ben tam bunu anlamam ama çok sorulan bir şeydir. Bir de bir bakışlar şeyi anlayacağımız. Hı hı. Daha doğrusu böyle... Bir şeyin nesnesi olmaya hazır değilken... Infoda, yani ben bunu sana... Bu izni vermeden, hı hı. Çünkü ilk arkadaşlık ilişkilerinde yani henüz başlamamış, başlamaya olan yerde böyle bir e, kaba bir korku olur. Sonra işte yuvak ufak ufak geçer. Bunu Sofokl kabul etmiş ve aslında hmm, bir, bir dedektif onda şey arayacak hani sonuçta e, kriminal şeyler arayacak ya. Hı hı. Yani bütün bunu istiyor olmak bir tür sert de dost bir şey mi yani böyle kendine ziyet etme gibi bir şey mi bu Ben onu kendine eziyet etmeden çok daha e, yani Çünkü bence... onun kadınlığını yakalamak mı tıp? yani ki şey mi yapmak ister yani çeken hani yok ederek mi çeker e, bence fotoğrafta her zaman bir yok etme içgüdüsü var. Hı, hani hı. fotoğrafını çektiğimiz şeyi hı. hiçbir zaman olduğu gibi çekmemiz evet. ve şey yapmamız mümkün değil. Ama bence Kalin kendini fotoğrafın sücesi haline getirmesi hı. bir şekilde kendi varlığına dışarıdan bakma isteği de olarak okunabilir. Zaten hani biz hepimiz her sabah uyandığımızdan gece uyuyana kadar ve belki uykumuz içerisinde de dışarıdan nasıl gözüktüğümüz ya da dışarıdan nasıl duyulduğumuz ya da dışarıdan nasıl algılandığımız üzerine düşünüyoruz. Bunu neden iki boyutlu bir şekilde düzleştirip de birebir beni bilse o zaman fotoğraflarımı çeksin sokaktaki halime Bütün demesin. Bütün saydığın ihtimaller olmuyorsa olmasa bile bence agresif bir şey bu. Hı hı. Yani bu arzun kendisi yani bu agresif bir şey. Yani başka dışarıdan nasıl gördüğünle ilişkili merakın kendisinin altında da agresyon dışında başka bir şey yok gibi görünüyor. Hı hı. Çünkü çok dolayınla bir şey kullanıyor. Hı hı. Ve hani sonuçta nasıl bakacağı da belli yani dışarıdan bir başka gözün annen bile olsa yani. Tabii. yani. Bir de tabii ki sokaktaki varlığının bile kriminal ol, olabilme potansiyeli meselesi de var. Evet, hani doğru. birazcık belki e, T almak o ama aslında bu hani sokakta var olma ya da hiçbir şey yapmıyor olma belki. Hani Hı -hı. belki bu dedektiflik araştırmasının sonucunda çok da bir şey yapmadığı ortaya çıkacak ve hani bununla Hı -hı. da aslında yüzleşmek bence ben daha yapıcı olarak görüyorum bunu Hı -hı. bir şekilde. Yani o bir agresif boyutu olduğu kesin Hı -hı. E, ama bir taraftan da hani bir ...şeyleri algılayabilmek ya da görebilmek için de neden olmasın bu bir araç evet. olarak. Sevgili dinleyiciler bizim yöntemimiz önümüzde bir bilgisayar var. Orada fotoğraflar var ve onu okuyoruz. Şimdi Merve bize fotoğrafları anlatacak. Öyle devam edeceğiz. E, günün belki son işine geçebiliriz. Bu üçüncü Sofikal ve günün dördüncü işi olacak. Sofikal'in yine aynı sene gerçekleştirmiş olduğu otel işi 1981. Hı hı. E, burada kendini bir otel, yani otelde iş arıyor. E, kendini işe aldırıyor diyeceğim. Çünkü bu sanat projesi yapmak amacıyla yapıldığı için böyle bir e, hı hı. laf e, tabir hı hı. kullanıyorum. Hangi pozisyon? E, o da temiz oda görevlisi olarak Hı -hı. E, kendini işe aldırıyor ve bu yüzden de tabii ki bir sürü insanın kişisel eşyalarının olduğu odalara aksesi oluyor. Ve başından itibaren bu projeyi yapmak için yaptığı bir şey bu. Onun altını çizmek lazım. Bu güzel geldi bu değil mi akıllıca? Akıllıca ama birazcık bir mahremiyeti ya da bir şeyi e, istimal etme durumu tabii ki var. Yani, <gülüyor> yani foto... Başka türlü de olmuyor ki bu işler sanat sonuçta. <gülüyor> İşte sanatın su istimali ilişkisi <gülüyor> meselesi. Yani işte aslında şöyle gördüğümüz şeyler e, insanların e, obje yani kişisel eşyalarını organize ederek fotoğraflarını çekiyor. Gayet güzel fotoğraflar, hafif böyle bir sinematografi. Var, ortalığı toparlanmış oluyor tabii. Evet, bu tabii. Bu or yani ortalığı topar, yani işini zaten yapıyor bunu yaparken. Ben yani zaten o, o bir araya getirdiğinde işi de yapılmış olmuyor mu? Ee, emin değilim bence özellikle bu mesela haçın Kuzusu. olduğu ya da belli hmm. objelerin olduğu şeyleri aldığı yere bırakmış olması gerekir gibi geliyor bana Yani e... ama tabii diyeceksiniz Annemiz ki Annemiz bize yapsa biz kızarız değil mi? Tabii. yüzünden bulamıyorum falan. Tabii ve bir de bu objeleri bir natur gibi gibi hani organize ederek onların fotoğrafını çekmesi meselesi var ama bir taraftan da otel odasında bıraktığınız eşyalar ...zaten başkası tarafından görüleceğini ve de organize edileceğini biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ama hani bunun işte sanat ya da bu şekilde belgelenmesi ne demek ondan emin değilim. Hani odanın temizlenmesi sırasında bunları organize etmek bir şey demek. E evet. Şu anda biz işte 40 sene sonra bu fotoğraflara bakıp yorumluyoruz. Ee, ve bu insanlar ölmüş olabilir. Ya da başka bir şekilde tam bambaşka bu objeler kaybolmuş olabilir. Hı. Yani orada bir hani ölümsüzleştirme ve bir anıtsallaştırma meselesi var biraz şu fotoğraflardan konuşalım. Bir tane stetoskop var ya baya. <gülüyor> tansiyon aletinin barometresini görüyorum. E bu doktor. Evet. Vay meslektaş. Altında bir gazete var. Değil mi gazetenin Hı -hı. üstüne konmuş. Peki ben bir otelde kalsam tansiyon aletini ve şey açıkta. Bunların da bir kapları var. Ben biliyorum. Hı -hı. Ben çok doktorculuk yaptığım için. Sonuçta bunları kullanmış kendi tansiyonunu falan mı ölçüyor e, kendi yani Sofikal'den mi bahsediyorsun? Hayır bu kalan bir adamın değil mi? Evet. evet Sofikal orada hizme hizmetli. <gülüyor> hizmetli. Hizmetli. E, bu adam bunları bu kadar hani şeyden sonra bir kullanmış bunları işte Hı -hı. odasında. Odasında kullandıktan sonra bırakmış. Yani odasında kullandı, bırakmış. Kullandı. Yani kendini de ara ara tansiyonla evet. ölçüyor. Hı -hı. Tansiyon hastası olduğunu anlıyoruz. Evet mesela. Tansiyonunu takip ediyor var ben. Haç'tan bu kişinin dini inançlarıyla ilgili Orada bir ipucu var Orada yapmış olabilir e, Ondan sonra kıyafetler var e, Bir hmm. zebra desenli ve leopar desenli alt üst bir kıyafet var hmm. O insanı mesela gözümüzün önüne getirebiliyoruz aslında giyinse nasıl gözükeceğine Onun için böyle bir hayaleti gibi aslında o kıyafetlerin hmm. yatak üzerine dizilmiş olması Çoğu insanın yaptığı gibi çamaşırını yıkadıktan sonra duşa asmış bir fotoğraf var e, Tüylü terliklerin olduğu bir fotoğraf var ee, kompozisyonları tabii hepsi aynı değil, hepsinde ortalamış ve de tek bir objeyi çekmiş değil. Onun içinde aslında şey de izlenimini de uyandırıyor. Yani odaya girdiğindeki ve o insanla ilgili düşündüğünü ve izlenimlerini bir şekilde kurgulayarak e, gösterdiği fotoğraflar bunlar. Hmm. Bunlardan tabi yor, yorum şu şu şunu bir daha şu şeyi. İç, evet duşa asılmış iç çamaşırı gibi e, görüyorum hmm. onu. Evet. Yani tabii hafif bir böyle... E... Mesela bunu orada bırakanın aslında şeyini düşündüren bir şey değil mi? Bir taraftan çok basit bir ihtiyaç ve hani bir sürü insanın hı, da seyahatteyken yaptı. yaptığı bir şey. Yani onu çok insanileştiriyor ama bazı hı. diğer fotoğraflarda da daha böyle bir hani suç alanıymış gibi bir izlenim de var. Hı. Bir müzi son müziğimizi çalalım bence. Sonra tamam. geri kalanında. da müzikten sonra o zaman dinliyoruz. Tamam. E, The Antwoord hı. E, hı. Güney Afrikalı bir grup e, Banana Brain. Hı hı. <gülüyor> Like you do, you rule, first fresh to me I just want to be giving you the best of me Everything's meant to be, give you sent to me You and me got wild destiny You're like a little angel, prepares pressure me Everything you do, so except to me I love it that you're best friends with me I just want to treat your heart believe Cause every day I feel blessed to be The one chilling with you right next to me <laughs> programımızın sonuna geliyoruz son dakikalarımız ee, ben şu doktor doktor olduğunu düşündüğümüz konuk otel konuğunun fotoğrafı üzerine e, biraz konuşmak isterim e, aslında bir şey var değil mi bir komodin var telefon mu bu Şu. evet galiba hı hı. Yani otellerde bildiğimiz bir telefon şey var küçük bir e, sehpa bu bunun üstünde, bunun altında aslında bir tane günlük gazete var. Şu gazete hı hı. gibi görünüyor. Gazetenin üstünde belki otelde not almamız için bırakılan bir küçük notbook var. E, defter var. E, kapağı mı yoksa bunu tam anlayamadım. Bir de şurada bir gelen bir şey. Evet yok. onu Daha ben o, de ne olduğunu o, tam olarak anlayamadım. Bir, aslında bu şeyde bir mahremiyet içeren bir şey. Mesela kim onu... Kendi de toparlamak ister. Normalde hı hı. kullandıktan sonra onu yeniden açıkta bırakması da kişinin aslında sağlığı da hani cinselliği gibi özel bir şeydir. Hı hı, yani hı. Sağlığının e, nasıl olduğu, nasıl seyrettiğin, onun nasıl monitörize edeceğimizi yani takip edeceğimizi aslında işte yaşlı biri olduğu belli ki tansiyon belli yaşlarda çıkan bir şey bir miktarda ee, bu kadar hani, otel'e gittiğinde. Ben mesela bu, bunu böyle bir hekimin kendisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani, bu kadar sık şey yapıyorsa kontrol edemediği bir hastalık var. Hı hı. Yani bunu ben uzatabilirim. Yani hem tansiyonu var hem de ölümcü kanser hastalığı var. Dolayısıyla tansiyon hastalığı daha zor kontrol hı hı. edilebilir. Böyle komorbiti eşit zamanlı hastalıklar olduğunda. Ee, bütün bunu mesela Hmm, bir hekimin tansiyon altına, neşterine hizmetli de olsa hani insanın oradan bir kompozisyon yapmak için onların yerlerini değiştirmesi de hem bir cesaret isteyen bir şey hı hı. Ee, ikincisi bütün bunların yan yana getirirken yani işte telefon, günlük gazete hmm, gazetenin üstüne koyduğu stetoskop hı hı. bunlar mesela sen, sen, sana ne düşündürür? Ben özellikle de bu sağlıkla ilgili boyutundan dolayı o suistimal hissini bu fotoğrafta daha çok hissediyorum. Hmm. Yani bir kıyafetlerin fotoğrafının çekilmesiyle belki bir hastalığın belgesinin fotoğrafının hmm. çekilmesi daha farklı. Ama bu benim sağlık ve bedenle olan ilişkin ve de suistimali öyle düşündüğüm için olabilir. Hmm. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Merve. Önümüzdeki programlarda ederim. görüşeceğiz zaten. Allah'a ısmarladık.